Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Ee, yanımda Ece, Duru... Kuzey Sarp ve Ömer Faruk var. Onlar da hoş geldiler. Size ses vermek isterseniz verin tabi. Hoş geldiniz. Hoş, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugün ne tartışacağız? Asalindin yazdığı Kum Kurdu kitabından bir bölüm tartışalım. Kum Kurdu kitabını çoğunuz biliyorsunuz. Dinleyicilerimizin de büyük bir kısmı biliyordur herhalde. Kendisi tanınan bir kitap. Burada Zakarina adında bir kız var. Sahil kenarında bir evde yaşıyor. Annesi ve babasıyla birlikte. Genellikle de böyle küçük, sakin bir yerde, sakin bir yaşamı var. Derken bir gün plajda kumların arasından Vuu! diye bir şey çıkıyor. Bir kum kurdu. Aslında bir tür hayali arkadaş anlaşılan. Şey boyunca da üç, şeyden oluşan, üç kitaptan oluşan bir seri gibi, bir set gibi ya da bu... Kitaplarda da sürekli kum kurduğunda Zakarina'nın aslında maceraları var. Şimdi bir bölümde şöyle bir şey geliyor başlarına. Zakarina annesi bulaşık yıkarken arkada tutturmuş, cumartesi şekerimi ne zaman alacağız, ne zaman alacağız diye bağırıp duruyor. Herhalde cumartesi günleri bir şeker alma günleri. Sürekli işte uuuu avuu gibi sesler çıkarıp işte cumartesi şekerim diye annesinin ayaklarının altında sürünüyor, bir şeyler yapıyor vesaire vesaire. En sonunda annesi yeter diyor. <gülüyor> cinleri tepesine çıkıyor şimdi bu sahne zaten herhalde hepinizin hayatınızda tanışık olduğu bir sahnedir <gülüyor> burada benim sorum şu annesinin cinleri tepesine çıkıyor ya bu cinlerin tepesine çıkması nasıl bir şeydir acaba bu hayatta kim başlamak ister hadi Sarp'la başlayalım Sarp cinler nasıl tepeye çıkıyor yani cinleri tepesine çıktığında çok sinirlenir. Hı hı. Böyle kafayı yer ve en sonunda böyle bir bağırır. Kitapta olduğu gibi yeter diye. Ve sonra da çocuk hemen durur. Yani niye? Çünkü ebeveyn yani. Korkarsın. <gülüyor> Peki o cinler böyle kendi kendine mi tepeye çıkıyor? Çocuk hiçbir şey yapmıyor hı. mu yani? Evet cinler gerçekten tepeye çıkmıyor. Mecaz anlamı kelime. İşte ne o mecaz anlamı soruyorum yani, şimdi. Nasıl bir şey yok? Cinler tepeye çıkmıyor. Hı. Çocuk yani mecaz anlamda anne çıldırtıyor. Hı hı. Kafayı yiyor. Sonra bağırıyor. Ve çocuk korkuyor. Susuyor böyle. Tamam. Şimdi oradan bir insanın bir başkası tarafından konuşuyor. E bir şekilde o tutturan halinden kaynaklı karşı tarafında bir şey oluyor. Ne oluyor orada? Onu soruyorum aslında. Yani orada bir etki tepki var ya çocuk ya da bir başkası da olabilir bu artık. Zakarin olmak zorunda değil. Birisi bir şey yapıyor diğerinin tahammülü çok azalmaya başlıyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili Ece? Hocam ben ilk önce bir örnekle size örnek söylemek istiyorum. Hı hı. Genellikle her sınıfta vardır. Birkaç kişi böyle derste konuşur ve e, bunu çok kişi sevmez. E, bazı insanlar da e, cinleri tepesine çıkar işte kulaklarını kapatır. İşte susturmaya çalışır o kişileri. Aynısı aile büyüklerinde olduğu zaman anneler ya bu, e, işte kızıyorlar ne bileyim işte ben e, Zakir'in ha e, diyor diyor ki işte cumartesi şekeri cumartesi çekili e, ama e, annesi de ona yani pek bir ilgilenmiyormuş gibi geldi. E, ben yani ilgilen ilgilenseydi öyle olmazdı. İlgilenseydi tamam ta tamam kızım birkaç e, bir bir saatte alırız derdi. Ama Pek annesi bu kızı takmamış gibi geldi burada bana. Ee, hmm. Yani onun tutturmasının sebebi karşı taraftan bir cevap alamaması mı? Yani evet. Yani eğer ben yani mesela ben size bir şey soruyorum. Siz evet dediniz ben neden devam edeyim sormaya. cevabını aldıktan sonra susurum yani. Aslında tam da sorun bu. Cevabını da biliyorsun yani annesi bulaşıkları yıkadıktan sonra gidecekleri aşıkar aslında. Yani pek de orada, orada gerçekten Zakaria'nın cevap mı istiyor yani sizce? Mesela İstiyor. saat on geçe gideceğiz gibi bir cevap mı bekliyor mesela gerçekten? Ya bence bekliyor. Bir de biraz annesini sinir etmeye çalıştığı gibi bir çaba gördüm orada ben. Tamam o zaman Ece diyor ki iki tane şey söylüyor. Bir tanesi gerçekten soruyor ne zaman gideceğiz diye. Bu bir gerçek soru ve bir cevap bekliyor. İkincisi hafiften karşı hafif sinir etme çabası da olabilir gibi. Duru sen ne diyorsun? E, bence sabırsız bir çocuk olabilir. Yani sabırsız olduğu için de annesinden hızlıca onu istiyor olabilir işte. Mesela iş yaptığını görmezden gelip hemen kendi şeylerini istiyor olabilir. Ha, sabırsız, bekleyemeyen kişi mi demek? Ne demek sabırsız? Evet, bekleyemeyen. Hı hı. Aslında onun şeker alması bir başkasına da bağlı bir konu. Annesi olmasa da şeker almaya gidemeyecek değil mi? Evet. Sen diyorsun ki hem sabırsız bekleyemiyor hem de İki kişilik bir iş var. Annesinin işinden önce kendi işini istiyor. Kendi işinin çözülmesini istiyor. Evet. Peki buna ne diyorsunuz? Sabırsız, bekleyemiyor. Ayrıca bu iki kişilik bir iş, bir takım işi yani. Annesinden önce kendi işinin çözülmesini istiyor. Bu haklı bir talep mi sizce? Ömer, Faruk. Hocam e, bence bu haksız bir talep. E, çünkü yani orada annenin yaptığı iş sadece e, böyle giyinip kışanmak veya... Dışarıda olup kendine kıyafet almak olsa bir nebze hak verebilirim ama e, burada anne ev işini yapıyor ve bu yani bütün e, herkesin işine yarayan bir iş evdeki ve anne bunu aslında e, yaparak yardım ediyor. Bunun üzerine bir de şeker istemesi hocam bence haksız bir şey ve hocam e, şey, ah söyleyemedim bir şey daha eklemek istiyorum hı hı. bence burada e, şey kız ee, şey sormak istemiyor. Yani zaman almak istemiyor hocam burada. Burada e, annesini işinden bıraktırıp ya hocam annesini orada bıktırmak ve e, işinden <gülüyor> bıkınca da şekerini aldırmak istiyor diye Anlıyorum. Peki. Ben iki şey duydum senin dediğinden. Bir tanesi diyorsun ki annesi orada bulaşıkları yıkıyor. Bulaşık aslında evin bir işi, ortak alın işi. Herkes için bir iş yapıyor. Eğer annesi de Zakaria'nın şeker istemesi gibi çok bireysel bir isteğini yapıyor olsaydı orada hani isteklerin önceliği üzerine bir şey olabilirdi, bir tartışma olabilirdi. Ama ortak alana bu kadar iş yapan birine bir de artı benim şekerim diye tutturulmasını doğru bulmuyorum dedi. Bir de bıktırma. Bıktırma bir tür ikna stratejisi mi? Karşı tarafı ikna etmenin bir yolu mu bıktırmak? Ay yeter be alacağız şekerini mi diyecek mesela bir anda. Yani e, belki öyle demeyecek hocam ama e, insan belki bir süre sonra e, yani bu şeylerden bu kadar yani her ne kadar sorumluluğu da olsa veya olmasa da istese de istemese de ya hocam sırf e, kızını susturmak için bile gidebilir. <gülüyor> o zaman işte başarıyor. Bıktırmak iyi bir mi? ne diyorsunuz? Karşı tarafı bıktırmak tutturup böyle hadi hadi hadi hadi hadi hadi falan diye. İki şey olabilir. Ya tam tersi tepebilir. Yeter. Asla şeker almıyoruz olabilir. Ya da. <gülüyor> Ay tamam deyip kişi pes edebilir. Nasıl bir strateji? Riskli mi? Sarp? Hocam eğer anne yani şu bezerse Hı -hı. bu isteğin sonu olur. Hı -hı. Ama yani bezip de e, sinirlenmezse yani sinirlenirse ve Hı. şey yaparsa, sıkılırsa artık öf peki bırakıyorum derse bu isteğin çabuklaş, çabuk ıı, olmasını sağlar. Ama Hı. bu kötü bir şey çünkü karşındakini rahatsız ediyorsun ve ıı, bir insan sonuçta onun da duyguları var. O da sinirleniyor. Onun da psikolojisi var. Yani. <gülüyor> onun da bir psikolojisi var. <gülüyor> Peki. Ee, sinirlendirme, sinirlendirilmeyi hak etmiyorsa sinirlendirmemelisin yani. Hı, karşındakini rahatsız ettiğin bir. Yani isteğini ulaşmak için karşındakini rahatsız ediyorsun. Sinirlerini bozuyorsun, bezdiriyorsun dedin. O yüzden doğru bir strateji olarak görmüyorsun bunu. Yani dur diyorsa durman gerek. Sıkılmıştır. Tamam Ece de bir şey diyecek galiba Ece. Şöyle bir şey var öğretmenim. Ee, şu, şöyle, bence yani, yani bu kız bu kadar böyle çok devam edecekse annenin bu durumdan artık utması ve e, bu elimi gerçekleştiremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü, ha ters tepebilir yani diyorsun sen. Evet bazen e, işte bir şeyleri sıktığımız zaman ve bir şeyleri zorladığımız zaman e, istediğimiz gibi olarlar gerinde olmayabilir ya da dediğim gibi süper olamayabilir ya da Hı? ya da işte. Bence biraz burada kızın da hatası var. Anne orada Ömer Faruk'un dediği gibi ortak alan yani eğer o bulaşıkları yıkamazsa sen yemek yemeyeceksin, su içemeyeceksin o eşyalarla. Yani anne orada bir sonraki akşam yemeğidir fark etmez. Onun için bir şey hazırlamaya çalışıyor yani sonuçta yemeği anne de yiyecek ama sonuçta e, çocuk için yapıyor yani. Peki, tamam. Ömer Faruk sen bir şey ekleyecektin bir de galiba. Evet hocam, ben burada Sarp'ın da dediği şeylerin çoğuna katılıyorum. Yani anne yüzük ama burada bu şey yani bu safsata diye düşündüm. Bu safsata hocam yani tam olarak böyle yüzdellere şansa göre değil Yalnızca... Yani bir öğretmene karşı ders yapmayalım demek yerine e, yani derseniz bu yüzde elliden daha az olur. Ama hocam e, derste konularda çok önde olan, dersteki sınavı hızlı bitirmiş olan bir öğretmene bunu derseniz mesela e, minik bir oyun oynayalım derseniz hocanın e, tamam deme ihtimali yüzde elliden fazla olur. Ya yani hocam burada Hı. kişinin de e, katılığı söz konusu. Ya yani hocam Sert bir hocaya da bunu yapamazsınız. Ha, evet, çok çift taraflı bir şey diyorsun. İnsan zamana hmm. ve yere göre değişen bir şey. Hmm, anladım dediğini. Anladım. Safsata demen ilgimi çekti. Ben geçen sene sizinle safsatalar üzerine tartışıyordum. Sen bunda da bir şey e, duygusal olarak karşı tarafa bir şey yapıldığını düşünüyorsun galiba. Bir, bir, bir... Evet, hocam. Hmm. O yüzden aslında mantık oyunuyla ikna etme çabası gibi. Şimdi Duru bir şey diyecek galiba ama küçük bir müzik arası yapalım. Duru'nun e, sözleriyle devam edelim. Robi müzik arası yaptık. <gülüyor> Bizi duyuyor mu acaba? Duymuyor ama tamam. Biz yaptık müzik aramızı. Bir on bir dakika daha koyuyorum. Peki. Evet tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Duru söz alacaktı. Evet Duru seni dinliyorum. Şimdi Bence de böyle annesini bezdirip onu almak istiyor. Hı hı. İşte bence onun annesi deyip böyle ben sana getiririm yeter ki git başka yerde oyna diyebilir. Ha, işe yarar diyorsun yani bir anlamda. Yani sen bir yerde oyna ben sana getireceğim deyip onu bezdirmiş olabilir. Sonra da... Hı hı. E işte birkaç dakikaya işi bittiğinde getirebilir. Peki şunu sorayım bir de. Hiç tahammül diye bir sözcük duydunuz mu? Tahammül. Tahammül etmek. Burada anne için tahammülsüz der misiniz mesela? Ya da tahammülü sona erdi. Tahammülü tüketti falan. öyle. Bu sözcükle ilgili biraz konuşalım bakalım. Kimle başlayayım? Herkes katılmak istedi buna. Sarp söyle bakayım. Tahammül. Tahammül yani şey yani bıkmadan hı hı. şey yapıyor. Bir şey yani tahammül ediyor, tahammül ediyor. Sonra bir süre sonra tepesi atıyor ve sinirleniyor. Hı hı. Tahammül yani, o zaman aslında bir şey, bir konuda bıkmama hali mi? Evet. Tahammül etmek. Gibi, dayanma. Evet, dayanma gibi. Peki. Yani ve anne, anneye tahammülsüz. Demem, bayağı tahammül ediyor çünkü çocuğuma, şey kitapta, çünkü okurken şey duydum, böyle beklemiş, beklemiş, tahammül etmiş, sonra yeter diye tepesi atmış. Hı hı. Yani ben olsam benim de tepem atardı. Hı hı. Çünkü bir birisinin istemediği bir şey yapıyor ve tahammül etmeye çalışıyorsun. Yani dayanıklılığın mı sona eriyor orada? Evet. Yani şey gibi asker askersin, savaşa gidiyorsun. Yeter ağır diyorsun, kaçmaya başlıyorsun. Çünkü şey, artık savaşamıyorsun. Çok üstüne geliyorlar. Dayanma gücünün sona ermesi gibi bakıyor tahammülün bitmesine sarp. Ne diyorsunuz buna? Ömer Faruk sen de nasıl bir şey tahammül sözcüğü? Bican bence tahammül böyle yani insanın için kendini yani tarif etmedi veya bir insana tahammüllü bir insan demek yanlış. Ee, bunun sebebi ise hocam yani bir insan her zaman tahammüllü veya her zaman tahammülsüz olmayabilir. Mesela hocam nefret ettiği birine karşı tahammülsüz olan e, x kişisi sevdiği kişiye karşı e, çok tahammül olan biridir. Hı hı hı. Anne burada yani çocuğuna yani genelde annelerde tahammüllü olur. O yüzden e, çocuğuna karşı. O yüzden bence burada tahammüllü anne tahammülsüz diye bir şey ayrım yapmak yanlış. Ama bak şöyle de bir ayrım yaptın sanki. Bu dediğini çok iyi anladım da. E, insanın insana tahammül etmesi ise söz konusu olan. Sanki orada birini seviyor olmak daha tahammülü de arttırıyor sanki senin gözünde. Hocam sadece seviyor olmak değil. Hı. Hocam e, ben... Atıyorum bir insan e, kedileri seviyor hı. ama e, kedilerle ilgili kötü bir anası var. O Mesela bir kedi onu tırmak, tırmaklamış hı hı. önceden ve bu yüzden kedilere yaklaşamıyor ve kediler ona yaklaşınca tamirli bitiyor, direkt kaçıyor. Burada sevgiyle değil de geçmişteki olaylar ve insanın o anki ruh hali önemli. Evet. Korkan, Geç, Neyin Korkan, bir Korkan bir insanın azalır. Neyin tahammülü azalır? Korkan bir insanın tahammülü daha az olur gibi bir şey söyledi Ömer, Ömer Faruk. Çabuk bayağı, pes eder yani. <gülüyor> korku o zaman dayanıklılığı çok azaltan bir şey gibi. ha? Ne diyorsunuz buna bayağı büyük bir iddia ortaya attı ya. Düşünüyorum ben şu anda. Böyle geçmişte yaşananlar, üzücü şeyler, kişide korku ve bazı böyle can sıkıcı. E, duygular uyandırıyorsa o kişinin tahammülü daha düşük olacaktır diyor. durum e, Bence yani annesiyle öyle bir şey olmamıştır. Hı -hı. Yani bir de böyle. Bu olay özelinde böyle bir şey yoktur dedin sen. Peki. Ha, bir de şey hı -hı. yani annesinin tahammülü bitmiştir artık. Kızmaya başlamıştır onun için. Hı hı. Öyle Şöyle bir şey olabilir mi peki? Mesela sürekli böyle tutturan bir tipi olsa hayatınızda. Gayet de başka da hiçbir sorun yaşamamışsınız. Hep bu tutturma var böyle. Şeker, şeker, şeker, şeker. Niye gitmiyoruz? Kaç saat kaldı? Dıdıdıdı, dıdıdıdıdı. Dı, dı dı dı. Bu olayda insanın zamanla tahammülünü... Normalde mesela o kişiye yüz birim tahammülüm varken... Zaman içinde bu tutturmalardan dolayı bu seksene derken... Kırka kadar inip de böyle... Çok hızlı. Ha yeter. Olabilir mi mesela yani? yani çok tutturma diğer tarafın tahammül, tutturma arttıkça tahammül düşer mi? Sarp? Hocam, düşer bence. Hı -hı. Ama yani ne kadar uzun bir tutturma olduğuna bağlı. Yani böyle bekliyorsan yüz birim şey var. Sizin gibi örnek vereceğim. Yüz birim tahammülü var. Böyle eğer sen e, inna dedi bir saat şey yaparsan o yavaş yavaş sana göre sana doğru şey olur ee, sinirlenir ve böyle nedir adı tamir azalır. azalır. mesela yine yüzken 50'ye düşer ve böyle yeter diyor bağırıyor. Yani. arada bir saat, yani bir saat yapıyorsan daha hızlı yeter ben öyle bir süre sormadım ama hani hayat, hayat boyunca mesela Üç yıl içerisinde bu tutturan bir kişi var. Başta daha tahammülüyüm ona karşı. Ama bu üç yıl boyunca ilişkimizde o kişiyle bu onun tutturması hiç bitmiyor. Mesela birinci yılındayken ben %100 tahammülü biriyken üçüncü yılın sonunda böyle daha o bir şey henüz yeni tutturmaya başlamış olsa bile ben bir anda böyle ah der miyim mesela yani? Tahammülüm çok düşer mi? %20'lere kadar düşer mi? Hocam devam edebilir miyim? Hı hı. E, düşer. Çünkü e, o kişinin yani şeyini biliyorsun. Huyunu biliyorsun. Hiç şey yapmıyor. E, bir şey istemiyor. Bıktırmıyor seni. E, sonra birdenbire huyu değişiyor ve sen de yani alıştığın için bir şeye hı hı. o e, Kuyu değişiyor ve sen de böyle kafan karışıyor hemen sıkılıyorsun yeter diyorsun çünkü alışkın alışık değilsin. Peki Ömer Faruk sen bir şey diyecektin bir de sanki bununla ilgili. Hocam, e, burada burda e, kısa vade orta vadide, uzun diye de değişebilir bunlar. Nasıl hocam? Kısa vadeden kastım e, hocam birkaç e, saatlik sürelerde tamirle Azalır ama bu anlık bir azalmadı hocam birkaç ay gibi bir sürede tahmini tarpın e, örnek vermesi gibi yüzden atıyorum e, ay, örnek veriyorum 60'a falan dışar ama hocam bu belli bir süre sonra devam ettikçe Hı. ve e, tahmin edemeyip arkadaşını kızdırdıkça e, bu yani hocam sanki tahminin çoğaldı gibi geliyor hani Arkadaşımda kızdırmamak için ve böyle daha sabırlı bir insana doğru geçmek için. Ha, tutturan kişi mi değişir diyorsunuz siz? Hocam tutturan kişi değil, Tahammüllü olan kişi daha da tahammül olur bence. Çünkü ha. hocam tutturmalarla başa geldikçe hocam hani ee, şey bir bilgi ile güzel süre kalırsanız o bilgi aklınıza o kadar iyi işlenir ya. Hani bu da Hı. o şekilde. E, tam ne kadar çok tahammülünü zorlanırsa o kadar çok ilerler diye tahmin ediyorum ben. Ha, enteresan. Ama yani çok tahammül eden kişi <gülüyor> en sonunda tahammülü artarak bu işten çıkar. Tahammül ettikçe gelişen bir şeymiş gibi söylediniz. Peki, şimdi vaktimiz doldu maalesef. Kitabın Bu hikayenin e, geri kalan kısmında işte Zakarina böyle annesine kızıyor işte. Plaja iniyor. O kızgınlıkla bir tane taş atıyor. O da kum kurdunun kafasına düşüyor. Kum kurdu da ah kafam, ah kafam diye olay çıkarıyor. Zakarina ay yok bir şey ya küçücük taş diyor. Hayır kafam yarıldı, kulaklarım sağır oldu. Bu başlıyor bu sefer. Ondan sonra Zakarina da yeter diyor. Onun çok ısrarcı bir şekilde şikayet ediyor ve dırdır ediyor olmasından dolayı. böyle tamamlanıyor hikaye. Bugün hep birlikte Kum Kurdundan bir bölümü, oradan da şey işte cinlerin tepeye çıkması, bir taraf çok tutturduğunda diğer tarafın tahammülü ne oluyor gibi sorular üzerine birlikte düşündük. Ee, teşekkür ederim katılımınız için. İki hafta sonra yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir